Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamadığı Meali Fil Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur, beş ayettir, adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerini, Evrehe ve ordusunu? İkinci ayet Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Üçüncü ayet onların üzerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. Dördüncü ayet. Bunlar onlara pişkinin sert çamurdan dolu gibi taşlar atıyorlardı. 5 ayet derken Allah onları ve ordusunu yenmiş, delikleşik olmuş Ekin yaprağı gibi yapı verdi. Bu sure, İnsanları orada toplamak için sana Yemen'de bir kilise yaptıran ve gururlu zorba bir tavırla ve siyasi üstünlüğüne güvenerek İslam'ın kutsal bir sembolü olan Kabe'yi yıkmaya niyetlenen Habeşistan valisi Ebrehe ve ordusunun halini konu edinmiştir. Hem de bütün zamanlarda geçerli aynı mevki ve konumdaki kutsal düşmanlarına bir uyarı niteliği taşımaktadır. Burada Ebrehe benzeri kimselerin otorite güç ve servetine güvenerek İslam'ın kutsal değerlerine saldırma veya onlarla mücadele etme planları hazırlamalarına karşı bütün zamanlara yönelik mühim bir uyarı vardır. Kureyş Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur, dört ayettir. Adını ilk ayetinde geçen ve bir kabile adı olan Kureyş kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Kureyş kabilesi, güvendiği, sağlanıp sefere alıştırıldığı ve başkalarıyla uzlaştırıldığı için. İkinci ayet. Kışın Yemen ve yazın Şam seferine Allah'ın kendilerini alıştırdığı, ve başkalarıyla uzlaştırdığı için, 3. ayet, şu beytin Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. 4. ayet, o Rab ki onları Kabe hürmetine açlıktan kurtarıp doyurmuş, hem de kendilerini korkudan güvene kavuşturmuştur. Allah'a şükrün gereği ona imandır, İmansa ona teslimiyettir. Ma'un Suresi İlk üç ayeti Mekke döneminde diğerleri Medine döneminde inmiştir. Yedi ayettir. Adını yardımlaşma anlamına gelen ve son ayette geçen El Ma'un kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Dini o hesap gününü yalanlayanı gördün mü? İkinci Ayet İşte yetimi itip kakan Üçüncü Ayet Yoksulun yiyiciyle ilgilenmeyen Yoksula yedirmeyi teşvik etmeyen de Odur. Dört, beş ve altıncı ayetler Vay haline O namaz kılanların ki Onlar namazlarından Onun öneminden Gayesinden ve geçtiğinden Gafildirler. Hem de onlar Gösterişçidirler. İyi tanınmak veya çıkar sağlamak için namaz kılarlar. Yedinci ayet. Onlar zekatı veya yardım ve yardımlaşma için en basit şeyleri bile esirgerler, men ederler. Kevser Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur, üç ayettir. Kevser aynı zamanda cennette bir havuzdur. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Resulüm, şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. Yahut da bol hayrı ve nimeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir de cennette verilecek Kevser ırmağının, Miraç'ta kendisine gösterildiğini söylemiştir. İkinci ayet, O halde Rabbin için namaz kıl, Hem de nehret, Boğazla, Kurban kes. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kevserle ve müşriklere verilen cevapla, Taltif edildiğinde, Müşriklerin kendi putlarına kurban kesmelerine karşılık, Şükür ve ibadetin, Allah'a tahsis edilmesi gerektiğini göstermek için, Bu ayeti kendisine farz kabul ederek, kuşluk vakti namazı kılmış ve kurban kesmiştir. Bazı dil bilginleri Nahır kelimesine kökü yönünden farklı anlam vermişlerse de uygulama ve hadisi şeriflere dayanarak sahabe ve mezhep imamları venhar lafzı için kurban kes manasında görüş birliğinde olmuşlardır. Müminlere kurban kesme ve bayram namazı Medine'de meşru kılınmıştır. Bu da gece namazı gibi özellikle Hz. Peygamber'e farz kılınmıştır. Hanefilere göre vitir Bayram namazı ve kurban kesmek vaciptir. 3. Ayet Şüphesiz sana kin tutan var ya, bütün hayırdan ve hayırlı nesilden nesli kesik olan asıl odur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Kasım vefat edince müşriklerden As bin Vail ona ebter, nesli kesilmiş demişti. Halbuki onun nesli ve şanının yüceliği devam etmiştir. Asıl Adı unutulan ve aşağılananlar onlar olmuştur. Çok uzak bile olsa kendisini Resulullah'a nispet eden çoktur. Ama müşrik birinin torunu olmakla övünen yoktur. Kafirun Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur 6 ayettir. Kafirlere hitapla başladığından bu adı almıştır. Ebu Cehil ile bazı Kureyş müşrikleri, Resulullah'a amcası aracılığıyla cazip teklifler yapmışlar. İsterse kendisine başkanlık verelim, yeter ki putlarımıza söz söylemesin. Bir yıl o bizim putlarımıza tapsın, saygılı olsun, bir yılda biz onun Allah'ına ibadet edelim demişlerdi. İşte inen bu sureyle Allah Resulü onlara Allah'ın red cevabını bildirdi putlara saygı ve tapınmayla beraber uzlaşmacı ve tavizci beraberliğe girmedi. Ona, şirke girmemek için Allah'ın hakimiyetine, Rabliğine, devhide aykırı bulunan şeylerde hiçbir taviz ve uzlaşma ruhsatı verilmemiştir. Resulullah'ın tatbikatı da bu olmuştur. Fakat bundan sonra müşrikler daha sertleşmeye başladılar. Zaten bütün peygamberlerin mücadelesi, dinsizlerden ziyade, Allah'ın varlığını kabul ettikleri halde, tagutlara kulluk eden, fikri veya şekli putları yücelten, onları öne geçiren, şirk dini mensupları ile olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Resulüm, de ki, ey kafirler, ey İslam karşıtları. İkinci ayet. Sizin tapmakta olduklarınıza ben tapmam. Üçüncü ayet. Siz de aslında benim ibadet ettiğime ibadet, kulluk edecek değilsiniz. Dördüncü ayet. Zaten ben sizin taptığınız şeylere asla tapacak değilim. Allah var deseniz bile. Beşinci ayet. Siz de aslında benim ibadet ettiğime ibadet, kulluk edenlerden değilsiniz. Altıncı ayet. Sizin batıl dininiz size, benim hak olan dinim de banadır. İslam'ın tebliğine, insana ulaşmasına, onun hayata geçirilmesine engel olunmadıkça ve saldırılmadıkça prensip böyledir. Yoksa dinlerini onaylamak için değildir. Nas suresi Medine döneminde Mekke fethedildikten sonra nazil olmuştur. Üç ayettir. İlk ayete geçen ve sureye ad olan Nasr kelimesi yardım demektir. Allah'ın yardımını anlattığından bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Allah'ın vaad ettiği yardımı ve fetih zafer gelince. İkinci ayet. İnsanların Allah'ın son dinine akın akın girdiklerini görünce... Mekke'nin fethi sırasında bu ifadeler aynen gerçekleşmiştir. Türklerin 8. asırda İslam'a girişleri de böyledir. 3. ayet Hemen Rabbini hamd ile överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Allah Resulü bu surenin inmesiyle Subhanallah ve bihamdihi, Estağfurullah ve etubu ileyh duasını çokça yapmaya başlamıştır. Tebbet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur, beş ayettir. Tebbet, kurusun manasına bedduadır. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Leheb ve Mesed Suresi de denilir. Ebu Leheb ve karısı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet için gece geçeceği yollara çalı diken atarlardı. Sure İslam'a karşı tavır alan ve engel koyan Ebu Leheb karısı ve benzerlerine yönelik nazil olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Ebu Leheb'in elleri kurusun, o kahrolsun, hem kahrolacak da. Birkaç sene içinde bu beddua gerçekleşmiştir. İkinci ayet, malı ve kazandığı şeyler ona fayda vermedi. Üçüncü ayet, o alevli bir ateşe girecektir. Dört ve beşinci ayet, odun hamalı gibi İslam'a ve Müslümanlara karşı kin ve fesat yükü taşıyan karısı da boynunda hamallık simgesi bükülüp örülmüş bir ip olduğu halde ateşe girecektir. İHLAS Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur, dört ayettir. Kur'an'ın ve İslam'ın özü olan suredir. Bu sebeple bu adlı anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet De ki, O Allah birdir. İkinci ayet, Allah samettir. Her varlık O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Başvurulup yardım istenilecek tek varlık O'dur. Üçüncü ayet, O doğurmadı ve doğmadı da. Dördüncü ayet, hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. Allah Zatı ı mülkünde, kudretinde, hükmünde, hakimiyetinde ve bütün sıfatlarında birdir. Eşi, dengi ve benzeri yoktur. Bu surenin bir adı da Tevhid suresidir. Bundan dolayı hadis-i şerifte İhlas suresinin Kur'an'ın üçte birine denk olduğu belirtilmiştir. Felak suresi Bu ve sonraki sure Medine'de nazil olmuştur. Bu sure beş ayettir. Adını içerisinde geçen felak kelimesinden almıştır. Bu ve bundan sonraki sureye birlikte El-Muavvizeteyn denilir. Allah'a sığınmayı ifade eder. Bu surelerin Mekki olduğu da söylenmiştir. İbni Abbas ve Katade'den gelen rivayete göre Medine'de nazil olmuştur. Bu her iki sure varlıkların kötülüklerinden ...büyücülerin ve çekemeyenlerin şerrinden korunmak için de okunur. Ve onlar okunarak Allah'a sığınılıp güvenilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1, 2, 3, 4 ve 5. ayetler. Resulüm, de ki, yarattığı şeylerin şerrinden, ...karanlık çöktüğü zaman, gecenin içinde işlenenlerin şerrinden... Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset etmeye başladığı zaman hasetçinin şerrinden tan yerini artan Rab'be sığınırım. Haset insanı huzursuz eder ve ahlakı bozar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haset etmekten çekememezlikten sakının. Çünkü ateşin odunu otu yediği gibi hasette iyi amelleri yer bitirir buyurmuştur. Nas Suresi Medine'de nazil olmuştur, altı ayettir. Adını içerisinde geçen Nas kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ayetler. Resulüm, de ki, İnsanların gönüllerine vesvese veren, günaha teşvik eden, ibadetlerden alıkoyan, Allah'a sığındıkça geri çekilen o sinsi vesvese verici insan ve cin şeytanların şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine, hükümdarlar hükümdarına ve sahibine, insanların Allah'ı olan ilahına sığınırım. Surede görüldüğü gibi Allah Rab'tır, Melik, Hükümrandır ve İlah'tır. Ancak böyle inanmakla Allah'a inanılmış olunur. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim'de açıklamadığı meali. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özgür.